Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 129. Ayet Ey kocalar! Ne kadar arzu etseniz ve uğraşsanız, birden fazla eş aldığınızda, kadınlarınız arasında sevgi bakımından tam adalet sağlayamazsınız. Eğer birden fazla hanım alma durumu ve gereği varsa, o halde birine tamamen yönelip, diğerini muallakta, hor görerek kocasızmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve gücünüz zahininde haksızlıktan sakınırsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Eşlere duyulan sevgi farklı olabilir çünkü sevgi kalple ilgilidir. Fakat ilgi, zaman ayırma ve maddi imkanlarda adaletli davranılması şarttır. 130. ayet. Eğer Karı koca artık çaresiz kalarak Boşanıp ayrılırlarsa Allah lütfu keremiyle Her birini diğerine Muhtaç olmaktan kurtarır Allah'ın lütfu geniştir O tam hüküm Ve hikmet sahibidir 131. ayet Göklerde ve yerde ne varsa Hepsi ancak Allah'ındır Andolsun ki biz Sizden önce kitap verilenlere de Size de Allah'tan korkun, onun emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının diye emrettik. Eğer küfre saparsanız, ona zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki, göklerde ve yerde ne varsa, hepsi ancak Allah'ındır. Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün övgülere layık olan, O'dur. 132. Ayet Göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'ındır. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. 133. Ayet Ey insanlar! Allah dilerse sizi giderir, yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla kadirdir. 134. Ayet Kim yalnız dünya mükafatını isterse bilsin ki, Dünya ve ahiret mükafatı Allah katındadır. Allah, her şeyi hakkıyla işiten ve görendir. Gerekli akli olgunluğa erişmiş olanlar, her iki mükafatı da elde etmeye çalışırlar. 135. Ayet Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın veya akrabalarınızın aleyhine olsa bile, adaleti titizlikle ayakta tutan, ve sırf Allah için şahitlik eden kimseler olun. Yahut sırf Allah için şahitler olarak adaleti tam yerine getirenler olunuz. Haklarında şahitlik ettikleriniz ister zengin ister fakir olsunlar. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Haktan ayrılarak heva ve hevesinize uymayın. Eğer şahitlikte dilinizi eğip bükerseniz veya şahitlikten kaçınırsanız, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 136. Ayet Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereğine uygun şekilde iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o, derin bir sapıklığa düşmüştür. 137. Ayet Doğrusu iman edip de sonra küfre sapanlar, sonra yine iman edip de sonra tekrar küfre sapanlar, sonra da küfürde ileri gidenler, küfür hallerini devam ettirenler var ya, Allah onları ne bağışlar ne de doğru yola eriştirir. 138. Ayet Rasûlüm, münafıklara kendileri için elem verici bir azap olduğunu müjdele. 139. Ayet Onlar, inananları bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları, veli, dost ve idareciler edinirler. Yoksa izzeti, şerefi, onur ve yüceliği onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz ki bütün izzet, yücelikler Allah'a aittir. 140. Ayet Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz, bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz, diye bu ayeti indirdi. Hiç şüphesiz Allah, münafıkların ve inkarcıların hepsini cehennemde toplayacaktır. 141. Ayet Onlar, münafıklar, hep sizin başınıza bir felaket gelmesini gözetirler. Eğer size Allah'tan bir zafer ve ganimet nasip olursa, biz de sizinle beraber değil miydik? Bize de pay verin. Derler. Eğer savaşta kâfirlere zaferden bir pay olursa, bu sefer onlara, biz size yardım ederek üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı, bize de pay verin derler. Artık Allah, kıyamet gününde onlarla sizin aranızda hükmedecektir. Allah, kâfirlere müminlerin aleyhine asla bir yol, delil vermeyecektir. 142. Ayet Münafıklar kalplerinde küfrü ve düşmanlığı gizleyip dilleriyle iman ettiklerini söyleyerek güya Allah'a hile yapmak isterler. Halbuki o onların hilelerini başlarına geçirip cezalarını verendir. Onlar namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar. Özen göstermezler. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da ancak pek az zikrederler hatırlarlar. 143. Ayet Onlar, münafıklar, müminlerle kafirler arasında kararsızdırlar. Ne bunlara, ne de onlara dahil olur, bağlanırlar. Allah, kimi sapıklık üzere bırakmışsa, artık sen ona bir çıkar yol bulamazsın. Münafıklar, kalben tasdik etmezler ki mümin olsunlar. Küfürlerini açığa vurmazlar ki Kafir demesinler. Onlar namaz bile kılsalar, Dünyalık çıkarları içindir. 144. Ayet Ey hakiki iman sahipleri! Müminleri bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları veli, Sırdaş ve başlarınıza idareci edinmeyin. Bunu yaparak Allah yanında aleyhinize olacak, Onlardan olduğunuzu gösterecek, Açık bir delil mi vermek istiyorsunuz? 145. Ayet Şüphesiz münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadır. Onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın. 146. Ayet Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a, dinine sımsıkı sarılanlar ve dinlerinde Allah için halis ve samimi olanlar hariçtir. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Müminlere de Allah çok büyük mükafat verecektir. 147. Ayet Siz şükreder ve iman ederseniz, Allah sizi ne diye azaba uğratsın? Allah, şükredenlerin mükafatını veren, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın verdiği sağlık ve her türlü nimeklerine karşı şükür, üzerimize bir vecibe olduğu gibi, vücudumuzdaki uzuvların şükrünü yerine getirmemiz de bir vecibedir. Sağlık ve nimetlerin şükrü tam iman, ibadet, itaat, nefsin teskiyesi ve infaktır. Uzuvların şükrü de onlarla başkalarına zarar vermemek, onları haram ve günaha sebep olan yerlerde kullanmamaktır. Çünkü kalp, göz, kulak, dil, el, ayak, mide ve bu gibi bütün uzuvlardan Allah'a karşı sorumluyuz. Bunları Allah'ın rızasına uygun olarak kullanmazsak, sorumlu tutulur, cehennem azabını hak etmiş oluruz. Şükrün karşılığında bol nimet ve mükafat, nankörlüğün karşısında ise, şükrün karşılığında bol nimet ve mükafat, nankörlüğün karşılığında da azap vardır. 148. Ayet Allah, kötü sözün, gıybet, iftira, yalan, ispiyonlama, Açıkça söylenmesini sevmez. Ancak zulmedilenler hariç. Allah, her şeyi işiten ve bilendir. Zulmedilenler, feryat, beddua veya şikayet edebilirler. 149. Ayet Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz ya da bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye gücü yetendir. 150 ve 151. Ayetler Allah'ı ve peygamberlerine inkar edenler, Allah'a inanıp peygambere inanmamakla, Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler ve biz peygamberlerin bazısına inanır, bazısını da inkar ederiz diyerek, bu ikisi imanla küfür arasında bir yol tutmak isteyenler. İşte bu kimseler gerçekten kafirdir. Ve biz, kafirlere rezil ve perişan edici bir azap hazırladık. 152. Ayet Allah'a ve peygamberlerine iman edip, onlardan birini diğerinden ayırmayanlara gelince, onlara da Allah mükafatlarını verecektir. Allah, tevbe edip dönenleri çok bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Tevbesiz ölenlerin durumu, Yüce Allah'ın takdirine kalmıştır. 153. Ayet Resulüm, ehli kitaptan Yahudiler, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Çok görme, nitekim onlar, Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi de, Allah'ı açıkça bize göster demişlerdi. Bunun üzerine, haksızlıklarından dolayı onları yıldırım çarptı. Daha sonra kendilerine açık deliller gelmişken, bu zayı kafalarına uygun geldiği için ilah edindiler. Musa aleyhisselam kavmiyle Mısır'dan dönüşte, İsrailoğulları puta tapan bir kavim görüp imrendiler. Ve Hazreti Musa aleyhisselama, Evet, Allah'a inanıyoruz. Ama bizim de gözümüzün gördüğü, Huzuruna varacağımız bir putumuz olsun, Demişlerdi. 154. Ayet İmanda verdikleri sağlam söz sebebiyle, O sözde durmaları için, Tur dağını şahitlik, ve bir tehdit için tepelerine kaldırdık ve onlara o şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde girin dedik. Ve yine onlara cumartesi günü balık avlayarak hürmetsizlik edip haddi aşmayın demiş ve kendilerinden ağır bir teminat almıştık. 155. Ayet Fakat verdikleri sağlam sözü, ahitlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, Peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir. Bize yapılan davet boşunadır demeleri sebebiyle onları lanetledik ve başlarına belalar verdik. Hayır, kalpleri perdeli değil. Küfürleri sebebiyle Allah onların kalpleri üzerine mühür vurmuştur. Artık Yahudiler pek azı hariç iman etmezler. 156 ve 157. Ayetler Onların İsa'yı inkar etmeleri, Meryem'e zina etti diye büyük iftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Mesih, Meryem oğlu İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle onları lanetleyip cezalandırdık. Halbuki onlar onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat onlara o sırada asıp öldürdükleri adam tıpkı İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşen Yahudi ve Hristiyanlar bu hususta tam bir şüphe içindedirler. Tahmine uymaktan başka onunla ilgili hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve onu kesinlikle öldürmediler. Zaten kesin öldürdüklerini de bilmiyorlar. 158. ayet. Bunun aksine Allah onu İsa'yı kendisine yükseltti ve korudu. Allah mutlak galip yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ali İmran Suresi 55. Ayet ve El Maide Suresi 117. Ayet ve açıklamalarında geçtiği üzere müteveffike kelimesini ekseri müfessirler kabiduke seni çekip alacağım anlamında almışlardır. Ölüm anlamında ise mecazen kullanılmıştır. Çünkü aynı kelime El En'am Suresi 60. Ayette Gece uyutma yerine kullanılmıştır. Ölümün tam karşılığı ise mevttir. Bu ayetlerde geçtiği üzere Hz. İsa aleyhisselam Allah tarafından başka zamanda öldürülmüş olsaydı o andaki ref kaldırma kelimesinin bir anlamı olmazdı. Bu kelime bazılarının dediği gibi manevi yükselme anlamına gelmez. Yukarı kaldırma işi nasıl olursa olsun meydana gelmiştir. Mühim olan Yahudiler... Onu ne öldürdüler ne de astılar. 159. ayet. Ehli kitaptan olup da ölümünden önce ölüm anında ona iman etmeyecek kimse yoktur. O da kıyamet gününde onların aleyhine şahit olacaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu değil, kulu ve resulü olduğuna, insanlar tarafından öldürülmediğine hepsi iman edecektir. Fakat bu sıradaki iman kabul edilmeyecektir. 160 ve 161. Ayetler Yahudilerin bir kısmının zulümleri ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, Tevrat'ta men edildikleri halde faiz almaları ve haksız yere halkın mallarını yemeleri yüzünden, biz vaktiyle kendilerine helal kılınmış olan birçok iyi ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden küfre sapanlara da çok acıklı bir azap hazırladık. 162. Ayet Fakat o, ehli kitaptan olan kimselerden ilimde ileri gitmiş olanlar ve müminler, sana indirilen Kur'an'a da, senden önce indirilen kitaplara da iman ederler. Onlar, namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlardır. İşte onlara, Büyük bir mükafat vereceğiz. 163. Ayet Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da Zebur'u vermiştik. Vahiy, Allah'ın kullarına dilediğini söylemesi ve bildirmesi için seçtiği bir iletişim yoludur. Melek aracılığıyla olduğu gibi aracısız da olabilir. 164. Ayet Bundan önce sana haberini anlattığımız bir kısım peygamberler ve sana anlatmadığımız daha nice peygamberleri gönderdik. Ve Allah Musa'ya hitap edip onunla konuştu. Peygamberlerin sayılarının 124 bin olduğu hakkında bazı rivayetler varsa da doğrusu embiya ve rasullerin sayısını kesin olarak ancak Allah bilir. 165. ayet. Biz rasulleri rahmetle müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcı olarak gönderdik ki bu rasullerden sonra insanların ahirette Allah'a karşı bizi imana çağıran olmadı diye hiçbir delil ve bahaneleri kalmasın. Allah, mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 166. Ayet Fakat Allah sana gönderdiği Kur'anla ile şehadet eder ki, onu kendi ilmi ezelisiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik eder. Zaten şahit olarak Allah kafidir. 167. Ayet Doğrusu sana gelen ayetleri tanımayıp küfre sapanlar ve Allah yolundan insanları men edenler, elbette derin bir sapıklıkla sapmışlardır. İnsanları Allah yolundan men edenlere gelince, onlar ancak maddeye tapan ve Allah'a ortak koşan kişilerdir. Onlar, Allah'ı gizli veya açıktan inkar ettikleri ya da imanlarında samimi olmadıkları için insanları, onun yolundan çevirir ve onun emirlerini uygulamalarına çeşitli şekillerde engel olurlar. Buna karşılık yaptıkları işler elbette Allah yanında boşa gitmiş olacaktır. 168. Ayet Şüphesiz inkar eden, küfre sapan ve zulmedenleri Allah ne bağışlayacak ne de başka bir yola iletecektir. 169. Ayet Ancak içinde ebedi kalacakları cehennem yoluna iletecektir. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. 170. Ayet Ey insanlar! Resul size Rabbinizden gerçeği, Kur'an'ı getirdi. Kendi faydanıza olarak O'na iman edin. Eğer küfre saparsanız, bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. O'nun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur. Allah her şeyi bilendir. Mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 171. Ayet Ey ehli kitap! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın Resulü ve Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseri ve ondan gönderilmiş bir ruhtur. Allah'a ve Rasullerine inanın. Allah üçtür demeyin. Kendi faydanız olarak buna son verin. Allah bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan tamamen uzaktır. Münezzehtir. Onun şanı yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Vekil olarak Allah kafidir. 172. ayet. Mesih İsa da Allah'a en yakın melekler de Allah'a kul olarak ibadet yapmaktan asla çekinmezler. Kim ona kulluktan kaçınır ve büyüklük taslarsa bilsin ki Allah ahirette onların hepsini huzurunda toplayacak, hesaba çekecektir. 173. Ayet İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah, onlara mükafatlarını eksiksiz verecek ve kendi lütfundan daha da arttıracaktır. Kendisine kulluktan çekinenlere ve büyüklük taslayanlara ise acıklı bir azapla azap edecektir. Onlar, kendilerine Allah'tan başka bir dost, ve bir yardımcı bulamayacaklardır. 174. Ayet Ey insanlar! Muhakkak ki size, Rabbinizden bir delil olarak, mucizelerle Muhammed geldi. Ve size apaçık bir nur olarak, Kur'an'ı indirdik. 175. Ayet İşte Allah'a inanan, ve O'nun Kur'an'daki buyruklarına, tam sarılanları, Allah, kendi katından bir rahmet, ve lütuf içine, Cennete koyacak ve onları sonu kendisine ulaşan doğru bir yol İslam'a iletecektir. 176. Ayet Ey Rasul! Senden mirasta fetva isterler. De ki, Allah kelale, babası ve çocuğu olmayıp kardeşlerini mirası bırakan hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu ve babası olmayıp da bir kız kardeşi olan bir erkek ölürse bıraktığının yarısı onundur. Diğer bir asabi, Miras bırakana doğrudan veya erkek vasıtasıyla bağlı bulunan mirasçı varsa onundur. Yoksa yine kız kardeşindir. Oğul varsa, kız kardeş alamaz. Kızı varsa, kız kardeş asabi olur. Belirli bir farzı, sabit payı yoktur. Ölenin babası varsa, bütün kardeşler miras alamazlar. Anne, kardeşleri mirastan düşüremez. Altıda bir alır. Anne bir, Tek kardeşin hükmü altıda birdir. Eğer bunlar birden fazlaysalar, hepsi üçte bir hisseye ortak olur. Eğer mirasçı erkek kardeşse, çocuksuz ve babasız ölen kız kardeşine tamamen varis olur. Eğer kelali olarak ölenin iki veya daha fazla kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer oğul veya babası varsa, mirasçı olamazlar. Eğer kızı bulunursa kalanını alır. Eğer bu kalanlar erkek ve kız kardeşler olarak karışık iseler, o zaman bir erkeğe iki kadının payı kadar pay verilir. Şaşırıp sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilen.